Vahiy 16. bölüm Sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe "Gidin. Tanrının öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın." dediğini işittim. Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapanların üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu. İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü. Üçüncü melek tasını ırmaklara, su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işitti. Var olan, var olmuş olan kutsal tanrı, bu yargılarında adilsin. Kutsalların, ve peygamberlerin kanını döktükleri için içecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler. Sunat'tan gelen bir sesin Evet, her şeye gücü yeten Rab'tandır. Yargıların doğru ve ahildir. Dediğini işittim. Dördüncü melek tasını güneşe boşalttı. Bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine onun adına küfrettiler. Beşinci melek tasını canavarın tahtına boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. İnsanlar ıstıraptan dillerini ısırdılar. Istırap ve yaralarından ötürü göğün Tanrısına küfrettiler. Yaptıklarından tövbe etmediler. Altıncı melek tasını Büyük Fırat ırmağına boşalttı. Gün doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördü. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın Büyük gününde olacak savaş için Bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar İşte hırsız gibi geliyorum Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için Uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu Üç kötü ruh Kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar Yedinci melek tasını havaya boşalttı Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses Tamam Dedi O anda şimşekler çaktı Uğultular Gök gürlemeleri işitildi Öyle büyük bir deprem oldu ki Yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı Büyük kent üçe bölündü Ulusların kentleri yerle bir oldu Tanrı Büyük Babila'nın seni ona, ateşli gazabının şarabını içeren kaseyi verdi. Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. İnsanların üzerine, gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkuştu ki, insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler.